Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed Bir kardeşimiz sormuş, sünnet veya farz namazda, kişi namazdayken bir adım öne veya geriye gidebilir mi? Evet gidebilir, çünkü bu konuda bir yasaklama söz konusu değildir. Aksine bunun yapıldığına dair Allah Resulü ve vesselam'den haber var, deliller var. Yani kişi istikameti kıbleyi bozmadıktan sonra yani yüzünü kıbleden çevirmedikten sonra yönünü yani önce cephesini kıbleden çevirmedikten sonra geri geri gidebilir, ileri gidebilir, sağa gidebilir, sola gidebilir. Bu anlamda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bunu yaptığına dair veya ashabın buna yaptığına dair deliller mevcuttur. E, gidilebilir keyfi olarak gidilmeyecek ancak bu bir adım olmalı veya iki adım olmalı gibi bir sınır da doğru değildir bu konuda iki adımdan fazla atamaz veya beş adımdan fazla atamaz diyenler e, bu konuda e, hata ederler çünkü bu konuda herhangi bir sınır getirilmemiştir bazen kişi stresine doğru yürümek ihtiyacı hissedebilir e, veyahut herhangi bir ihtiyaçtan ötürü geri gitmek durumunda kalabilir böyle bir şey e, namaza halel getirmez burada da hanefi e, bugünkü hanefilerin uyguladığı üç defa hareket edersen namaz bozulur anlayışı da e, ne kadar hatalı olduğu görülmektedir deliller karşısında. Dolayısıyla bunda bir beyiz söz konusu değildir. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir.